Duhan Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mekke döneminde inmiştir. 59 ayettir. Sure, adını 10. ayette geçen Duhan kelimesinden almıştır. Duhan, duman demektir. Surede başlıca, Kur'an'ın indirilişi, müşriklerin ona karşı tutumu, Firavun ve halkının başlarına gelen azaplar, Kureyş'in Hz. Peygamber'i yalanlaması,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 bu harflerin başında bulunduğu surenin adı ya da Allah Teala ile Hazreti Peygamber arasında birer şifre olduğu görüşleri ağırlık kazanmıştır. Apaçık olan kitaba anda ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. İslam bilginlerinin çoğunluğuna göre ayette söze edilen mübarek gece Kadir gecesidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı gecenin Kadir gecesi olduğu Bakara suresinin 185. ayetinde işaret yoluyla ve Kadir suresinin 1. ayetinde açıkça belirtilmiştir. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden,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 Denizi açık halde bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur. Şu Şuara suresi ayet 63 ve Taha suresi ayet 77'de de ifade edildiği üzere Hz. Musa Allah'ın emri üzerine asasıyla denize vurmuş ve böylece geçecekleri uygun bir yol açılmıştı. Bu ayette Hz. Musa'ya karşıya geçtikten sonra açılan bu yolu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 Bunlar, müşrikler diyorlar ki, ilk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek değiliz. Eğer doğru söyleyenlerseniz atalarımızı getirin. Bunlar mı daha hayırlı, yoksa Tübba kavmiyle onlardan öncekiler mi? Onları helak ettik. Çünkü onlar suçlu kimselerdi. Tübba, Yemen hükümdarlarına verilen attır.